Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programını dinliyorsunuz. Bugünkü programı Nuray Aydınoğlu hocamız ve ben Gürhan Ertuğrul sunuyoruz. Ee, konuğumuz da Argun Yum değil mi hocam? Evet şeref konuğumuz. <gülüyor> evet, şeref konuğumuz Argun Yum. Evet. Uzun zamandır Argun'dan ayrı kalmıştık. Onunla her ayın ilk programını gerçekleştiriyoruz. Evet e, iyi bayramlar. Evet. Evet. Bütün dinleyicilerimize iyi bayramlar dileyelim. Evet. Yani i̇yi bayramlar demeye dilim varmıyor açıkçası. Yani haberleri falan izleyince İzleyince değil mi? <gülüyor> Televizyon açamıyorum ya. Evet. Maalesef kötü haberler peş peşe peş peşe. Evet. İnsanlık ayıpları. Evet. Evet. Bu yani Gazze'yi neredeyse çok kötü olan şey artık bir müddet sonra rutin hale geliyor. Böyle neredeyse kanıksıyorsun Kanıksın oluyor. ...altta yazılar işte yüz kişi öldü, bugün yüz kişi işte toplam bini geçti vesaire, bir müddet sonra ne kadar yani insan, ben bazen kendimden utanıyorum yani sürekli tepki gösteremez hale geliyoruz, böyle bir kanıksama haline şey yapıyoruz. Ve Hayır, her şeyi televizyonlardan gerçek. da izliyoruz yani i̇zliyoruz. manipüle evet. edildiğini iminim haberlerin evet. Yani evet. bakıyorsun şeyle şey çatıştı gibi sunuyor şeyle evet. şey çatıştı mesela oluyor ki ya ne çatışması kardeşim ne çatışması bebekler ölüyor orada ya ne çatışması ve bu tabi dünyada da bence şeyin terörizmin ana besleme noktalarından da biri bu haksızlığın böyle göz göre göre insanları Evet, rencide ederek, insanlığımızdan bizi sıkı, sıkıntıya düşürerek, utandırarak, devam ediyor olması değil mi? Ee, yani bütün dünyanın hayır, ya yapmayın, hayır durun demesi gereken, gereken noktadayız. Evet. İşte buna da şimdi geldi bu ortamda bayram değil. Evet. E, canın ciğerin çocuklarını seyrederken başka çocukları düşünme. Mümkün değil yani. Evet, bunun tabii yarattığı e, terör ...karşı terörü yaratıyor... Kesinlikle. O ...karşı kesinlikle. terörün yarattığı... ...başka bir terör ortaya çıkıyor... ...ve... E, ...dünya böyle gidiyor... ...daha dünya kötüye, gidiyor. Doğru. Daha yani kötü kötüye doğru, doğru... ...insanların düşünemediğini düşünün... ...ben düşünemem yani... ...yönetici konumda bütün her şeyi... ...planlama iddiasında, öngörme iddiasında... ...bir sürü değil mi... E, ...teşkilat var, Birleşmiş Milletler var... ...işte dünyada... E, ...borusunu öttüren büyük devletler var... E, bu haksızlıklar nasıl yani görmüyorlar mı ki kendi ayaklarına düşürecekleri bir taşı kaldırdıklarını? Yani. Evet. Allah bazı çevreler sanki bu işin devamından yarar sağlıyorlarmış e e, şeyi da. var tabii yani bu e, bu bu sorun bitmesin bitmiyor çünkü yani e, duruyor duruyor aynı şekilde devam ediyor. Evet. kaç yıldır 2000, 2011 miydi? bizim e ömrümüz bununla geçti evet. farkında mısın? tabii tabii Kanıksa, kanıksama durumuna geliyoruz ister istemez diyorum yani tekrar eden bir olay var orada insanlar ölüyor aynı manzaralar ee... şey çok güzel bir bildiri yayınlamış İspanyol e, sinema sanatçısı Javier Bardem evet. yani ben beklemiyordum ve e, olumlu bir sürpriz oldu benim için adam diyor ki yani ben İspanyol vatandaşıyım vergimi ödüyorum ve Avrupa topluluğunun İspanya'nın bu konuda gerekeni yapmamasından utanç duyuyorum. Evet. Ee, bu bir insanlık kaybıdır ve bu sadece silah üreticilerine yarıyor filan gibi. Çok net bir mesaj yayınlamış, ee, takdir ettim. Umarım dalga dalga yay yayılır bu tip mesajlar ve durup bir düşünür insanlar ya ya yani sen ne dersen de neyse yani konuşarak başka yollarla çözebilecek meselelerde. ...böyle silindir gibi insanları yok etmek ne oldu ya? Evet. Bir de, ya, tabii. Yani... Karşındaki silahlı bir fidan bir şey değil yani çok simitlerin... çocuk, kadın. Evet. ...yaştı, Yaşlı, hasta, elektriğini kesti şimdi gazlerini değil mi? Evet. Santralı, evet, santralı olmuş. olmuş. Evet. ne olacak ya? Yani bunların hastaları vardı, bakılan. Yani ne ne yapmaya çalışıldım ben e, anlayamıyorum açıkçası ve çok can sıkıcı bir durum. Evet. Bayram faslı bu yani. Evet. Evet hocam biz geçen ay programımız evet. e, programımızı yarıda bitirmek zorunda kaldık. Çünkü zamanımız doldu. Evet, evet, evet. onlara daldık sonra. Evet. Onlara daldık. Şimdi misafirimiz Argun da buradayken dinleyeyim, irşat olayım. <gülüyor> Yok, hayır, Seni konuşturacağız. Evet, öncelikle bu e, yapı e, yap kentsel dönüşümle ilgili e, gelişmeler konusunda Argun Bey uzmanımızdır. Evet. Ee, onun yeni gelişmelerle ilgili değerlendirmelerini alsak iyi olur diye düşünüyorum. Evet. Hocam bana e, çok iyi niyetlisiniz. E, kentsel dönüşüm konusunda yani kentsel baş döndürüşüm olabilir. <gülüyor> bir şeyin dönüştüğünü ben izleyemiyorum ve bir uzmanı olduğunu da e, edemiyorum. Yeni bir yönetmelik çıktı e, biliyorsunuz. Yakın tarihte resmi gazetede yayınlandı. ...bu sayısını unuttum... ...yönetmeliklerden biri... ...kentsel biri. dönüşümle ilgili... evet, evet. Yani ...dördüncü veya beşinci olsa gerek... Ee, ...bu ortamda... E, ...evet bir takım şeyleri... ...düzeltmeye çalışıyor gibi görünüyor ama... ...büyük resmi... ...göremiyorum yani bir şeyi düzeltirken... ...acaba başka şeylere zarar veriliyor mu... ...kentsel dönüşüm... ...yürüyor mu ben... E, ee, o konuda e, bir genel değerlendirme yapacak kadar bilgiye sahip değilim ben hatırladığım kadarıyla... hükümet bundan bir buçuk sene önce işte şu senenin sonuna kadar şu kadar yüz bin binayı yıkmış olacağız falan gibi hedefler koymuştu. Herhalde o hedeflerin, bin herhalde o hedeflerin evet. gerisindeyiz ki kimseden bir sayısal bir ses çıkmıyor ee, şeyden de gündelik haberlerden de sadece problemler duyuluyor. Ee, işte çok güncel bir takım şeyler var. Anladığım kadarıyla e, arsası lokasyonu itibariyle veya arsadaki e, hissedarların sayısı itibariyle yükleniciler, iş sanki müteahhitlere bırakılmış gibi. Yani evet. Hükümet evet, 600'lere Ve son değişikliklerle birlikte müteahhitlerin de e, çalışmalarını kolaylaştırıcı ee, bazı Yani siz müteahhite var. işi bırakırsanız bir de zorluk varsa yürümüyor demektir Tabii. Onun için müteahhite yardımcı olmayı e, öngörmüştür herhalde bu değişiklikler. Bunları daha analiz edecek kadar da tanıyamadık. Bunun bu için ayrı bir program mutlaka yapmanız e, gerekecek Evet. evet. Özellikle e, imar hukuku e, bacağıyla yani böyle sanki patinaj yapıyor ve mevzu bir inşaat, bir bina yenilemeye dönüşmüş gibi. İşin planlama yanından, şehircilik yanından, işte çeşitli boyutlarıyla öngörülebilirlik yanından bahsedilmiyor. Tabi bu arada önemli gelişme sayılabilecek Ok Meydanı, Beyoğlu çeşitli planlar veya girişimler iptal, i̇ptal edildi. edildi. Evet. Şimdi bu iptallerin uzantısında... Ya ilgilileri de katarak yapın şu planları falan diyenler var mı? Pek <gülüyor> dinlendiğini hissedemiyorum. Ben dinleyeceğinde kısa vadede ümit etmiyorum. Öyle bir yaklaşım yok çünkü. Evet. Ya bütün biz... durumlarda hemen plan değişikliklerine... Plan yani değişiklikle. yeni bir plan e, çıkartılıyor. Evet. Öyle projeler oldu işte. Evet. E, i̇ptal edildi, durduruldu dendi. Bakıldı ki bu arada bir şey... imar plan değişikliğiyle pat başka bir kapı aralanmış falan. Yani... E, İyi niyetli, verimli, e, geleceği kuran ve orada yaşayan insanları gözeten bir yaklaşım ne yazık ki e, hakim ha. değil. Bir şeffaf planlama, katılımcı bir planlama yaklaşımı, neler olup bittiğini beraberce irdeleme olanağı sağlanmış değil. E, i̇şte ben yaptım oldu. Biz zaten iyisini biliriz kardeşim. Şeklinde yaklaşımlarla ...böyle gidiyoruz ama... ...ben... ...olumlu bulmuyorum. Bu yeni yönetmelikten... ...bir iki satır başını hatırlamak... ...isterseniz... ...Hürriyet Gazetesi'nden aldığımız... ...bir özet bu. İnşaat şirketleri... ve riskli bina tespiti yapan... ...kuruluşlar... Yani ...tespiti yapan kuruluşlar... ...disiplin altına alınırken... ...binasını yıkmak istemeyen vatandaşa... ...güçlendirme imkanı verilecek. Şimdi bunlar jenerik laf olarak... Sanki bir anlamı varmış gibi duruyor. Ama <gülüyor> işin esasına indiğiniz zaman diyor ki şurada e, Gayrimenkul Hukuki de, Hukuku Derneği Başkanı e, vermiş bu bilgiyi. Riskli bir yapı tespiti yapılan bir yapıda hak sahiplerinin beşte dördü kabul ederse güçlendirme yapılacak. Şimdi herkes aynı diyor ki riskli yapı tespiti yapmaya gelen kuruluş kardeşim yıkmayın burayı siz güçlendirebilirsiniz. Demeye yetkin. Mümkün mü hocam? Kolay mı bu? Yani Kal, kaldı, tek tek ki, kaldı ki bir yorum yapsak kaldı ki ben bu noktada izninizle araya gireyim. Şimdi biliyorsunuz bu, bu mevcut bina yani yapı, dönmüşüme tabi olacak diyelim binaların riskli binaların tespit için ayrı bir yönetmelik çıkartıldı. Ayrı bir teknik yönetmelik çıkartıldı. Yani bizim deprem yönetmeliğinin mevcut 7. bölümü mevcut binaların değerlendirmesi e, olayını kapsadığı halde ve bunun amacı daha ziyade yıkılmayı kolaylaştırmaktır. Evet. Çünkü bizim yedinci bölümü mevcut öğretmenimizin başlığı zaten mevcut binaların değerlendirmesi ve güçlendirmesi başlıklıdır. Onun esas felsefesi zaten güçlendirmedir yani güçlendirmeye yönelik olarak değerlendirme. Bu ise tersi yıkmaya yönelik olarak değerlendirme çünkü ona göre hazırlandı. ...daha kolay karar verebilmesi... ...bir takım hesapları basitleştirdiler... E, ...bu işi hazırlayan arkadaşlar... ...ben e, özellikle... E, ...karşı durduğum için... ...o ekipte yer almadım... ...daha önce de bunu belirtmiştim bu, bu programda... ...bu programda belirtilmiş... Evet. E, e, ...dolayısıyla yani... E, ...öyle bir güçlendirme şeyi falan bu yok zaten... ...selsefede yok... Hocam? ...bir yazılım mıdır bu... Hayır ...bir, yani bir, yöntem, bir, yükleyin, yöntem, bir yöntem... ...sonucu gösterecek... Değil? ...var mı öyle bir şey... ...hayır yani... Bir takım hesaplar yapılıyor ama daha farklı hesaplar ve daha basit hesaplar yapılıyor ama he, amaç o tarafa doğru. Hmm. Yani tandas o tarafa doğru. Yıkıma doğru. Yıkımı kolaylaştırmaya doğru. Ben şeyi merak ediyorum. Bir, bir yerde bilgi bulabilir miyiz? Şu ana kadar e, binasını değerlendirenlerden kaç kişiye güçlendirme neticesi verildiğini merak ediyorum. Yani ben, sanki... Oldum, çok istisnaya yani. yani. çıkabilir. Belki de yoktur. Bilmiyorum. Yani hiç hiç en binaların son. durumu da böyle olabilir tabi tabi çünkü orada daha önce de çok konuştuk da yani ayırt edici olan nedir hocam yani bir güçlendirmenin yapılabilirliğinin teknik özellikleri var bir de mali, mali özelliği tarafı. var tabi bir de rahatsızlık özelliği var hocam sayısalla vurması zor olan yani tabii, tabii. evinizin içinde yaşıyorken muhtemelen ...bir takım ciddi müdahaleler... ...çok, çok zor yani zor çok zor onları yaptık... Yani. ...ben mesela işte bir takım depremlerden... ...sonra yapılan işlendirme... ...şeylerinde rol aldım... ...özellikle 1996... ...Dinal depreminden sonra... ...işte orada üniversiteleri görevlendirdiler... ...biz bizzat yönettik o işi... ...yani bütün üniversiteler... işte ...bölüşerek şeyleri belli sayıda... yapayım. E yani insanlar tabii işte bir yandan evlerinde kalarak hatta özel teknikler geliştirmeye çalıştık. İnsanlarla evlerindeyken bir yandan nasıl yapabiliriz vesaire diye. E küçük binalardı onlar yani işte dört beş katlı maksimum binalar. Şey, küçük bir kasaba o zaman da öyleydi yani. Şaka maka yirmi seneye yakın neredeyse on sekiz sene oldu. Ee, çok zor oldu tabii yani o kolay işler değil onlar yani bir zorluğu çok var yani güçlendirmek kolay bir olay değildir yani e, öyle jenerik olarak da yapılabilecek bir şey değil. Bir, bir örnek vermemiz için bilmem vakit müsait mi Kadıköy ilçe e, mağrif müdürlüğü milliyetin müdürlüğü evet. beş altı katlı bir bina 90'lı yıllarda yeni yapıldı evet. fakat sonra deprem oldu ve güçlendirme ...gerektiği anlaşılıyor. Okul olarak... ...kullanılmaya başlamıştı bina. Evet. Bunu güçlendirmek hoca için hocam... ...böyle bir betonelme karkas... ...bir binaydı altı kattı. Geçmişinde de şöyle bir şey var. Orada küçük bir ev vardı. Ev sahibi bunu... ...milli eğitime çocuk yuvası... ...yapma şartıyla hibe etti. Altı katlı bina diktiler. Bodrum katını çocuk yuvası yaptılar. <gülüyor> yani. Evet. işin önemli ...geçelim. O bina bittikten... 8-10 sene sonra bir güçlendirme ta, e, uygulaması oldu. Bir kere binayı komple boşalttılar hocam. Temelleri açıp radye hale getirdiler. Müferit veya evet. yani, vadi olan temelleri, bütün temeli e, uygun demir ve beton ilavesiyle radye evet. Ve Binaya bir sürü perdeler ilave edildi. Yani içeride yaşamak kabil değil bütün bunlar yapılırken. Güçlendirildi çok, bina, çok, çok. o sanki aynı bina gibi ama değil. Evet. Tamamen o proses... ...sekiz ay falan sürdü... ...tamamen insanlar dışarıdayken yapıldı... Tabii, ...kullanlamadı tabii, bina... Tabii. ...muhtemelen... E, e, ...yani bu ISMEP çok... is, is çerçevesinde... ...okulların şeyde öyle oldu... boşaltıldı yani evet. ...başka yerlere taşıdılar... Hani önce yaz tatillerinde falan Çocukları yaparız. Çocukları başka okullar ama, ama pek anlaşıldı Bir de sayı mesela. çok yüksek tabii hocam. Tabii, yani tabii, şu anda tabii, e, tabii. kaça ulaştı, kaç adede ulaştı bilmiyorum onu da. Evet. E, bakarız sitesinden evet. ismi e, Şimdi bir de tabii e, önemli bir bilgi. 10. Kalkınma Planı e, yayınlandı. Evet. E, ve bu planda e, 20 Haziran 2014 tarihi itibariyle özel ihtisas komisyonlarından biri de afet yönetiminde etkinlik. Evet. E, bunun içinde e, sizin de katkıda bulunduğunuz yetkin mühendislik. Bu bu Öl e, komisyon iyi çalışan bir komisyondu. Çok geniş katılım oldu. Evet. Yani e, deprem Daha önce de deprem konusunda an. aklınıza gelebilecek kim varsa evet. Neredeyse. <gülüyor> mesela Elvan Bey'i de hatırladım şimdi, komisyonda beraberydik. Ee, iyi oldu, güzel. Ee, aslında daha önce de belirttim, ya yani Türkiye tabii bu konularda epey bir birikim var. Yani ta benim hatırladığım, benim bizzat katkıda bulunduğum böyle 4-5 tane komisyon var. Yani. yani düşünün mesela ta 95'te şeyden başlayalım, Deprem Şurası'nda. O, işte böyle geldi bunlar yani şey olarak e, pardon 95 miydi deprem 2004. 2000, 2005, 2005. 2005. yanlış 10 evet. sene hata yaptık sırada <gülüyor> <Geldiniz. gülüyor> işte ondan önce ulusal deprem konseyi bir rapor hazırladı malumunuz ondan sonra e, İstanbul için deprem İstanbul master falan yani böyle bazıları unutuyorum biraz dört yani. tane hep aynı şeyleri ifade ettik. Evet. Yani bu hiç konuşuldu da biraz öyle oldu yani evet. çünkü aslında bakıyoruz referans verilecek çok şey var. Bunlar söylenmiş. Çoğu doğrular söylenmiş. Evet. Fakat tatbikat Yok, uygulama yok. Yani, Sıfır veya yüzde on yani. komisyonu havale et, unut. Ama yeni bir şey de, çünkü yani yeni bir şey çıkarmak mümkün değil. Zaten doğrulara bakıyoruz, okuyoruz, hatırlıyoruz. E bunları söylemişiz, Saptanmış. bunlar bugün için de geçerli. Yani hani bazı şeyleri yenilemek gerekiyor. Zaman değiştiği, koşullar değiştiği için ama prensipler değişmiyor. Şimdi burada da aynı şeyler konuşuldu. Ben onu diyorum, mesela burada ben e, hatta ben kalemi aldım. Nitekim okudum da yani şimdi bu web sayfasında e, yayınlandı. Herkes girebilir. E, Yetkin mühendislik ve yapı ile ilgili iki, iki kısa bölümü ben kaleme aldım. E, söylediklerim hep aynı. Yani 2005'teki deprem şuurası raporunu Raporunda açın. O zaman ben bu konudaki alt komisyonun başkanıydım. Orada yazdıklarımız da aynıydı. Üç aşağı beş yukarı. Ben bey onlara bakarak yazmıyorum. <gülüyor> Ezberledim ben kafamda hep <gülüyor> aynı Yani bir şey değişmiyor. Ee, ama e, her şeye rağmen bu iyi bir koleksiyon. Yani bunu e, derleyen arkadaşlara da teşekkür borçluyuz. Bülent Özmen, doçent, e, Gazi Üniversitesi'nden özellikle onun ismini anayım çok e, çabaladı. Çünkü böyle bir şey tabii redaktir etmek e, büyük çaba gerektiriyor. Herkes katkıda bulundu yani bütün üniversitelerden isim verme verirsem e, yanlış olur. Adres versek faydalı olur mu? Hemen e, şimdi adres vereceğim. Benim tavsiye zaten. edeceğim bir şey e, evet. doküman yani onu dinleyici, dinleyicilerimiz ilgileniyorsa okuyabilirler. Kalkınma evet. Bakanlığı'nın sitesinden evet. ulaşmak mümkün evet. ana sayfadan ulaşmak evet. mümkün kalkinma.gov.tr adresinde hemen altında güncel yayınlar bölümü var ve onun kalkınma Planının çeşitli komisyonların İstas raporları komisyonları. var. Bunun e, beşincisi, evet. e, beşinci rapor zaten 16 e, Temmuz tarihinde konmuş siteye, e, 20 e, Haziran tarihinde de kesin halini almış. Evet, Demek evet. ki bir ay sonra e, evet, şeye koydular, siteye, koydu. siteye koydular. Siteye evet. koydular. Oldukça kapsamlı. Bir rapor. Diğer raporları da ben okumadım herhalde onlar da şey. Çünkü ben şunu belirtmek istiyorum. Kalkınma Bakanlığı bu çalışmayı çok güzel organize etti. Evet. Ee, Ankara'da büyük bir, bir oteldi. E, yani bazen 2-3 gün süren toplantılar oldu. Or Birden fazla yapıldı. Orada bunlar, yani çok sayıda e, şey e, komisyon aynı anda çeşitli salonlarda e, çalıştılar. Ben mesela eski rektör hocalarımızın çoğunun katkıda bulunduğu onlarla çünkü sohbet ettik o vesileyle otel lobisinde vesaire. Sen Milli Eğitim Komisyonu, Yüksek Eğitim Öğretim Komisyonu vesaire onların raporlarında okuma fırsatım olmadı. ben. Yani şimdi bu, bu lisede, sitede hepsinin olması lazım. Ekler dahil evet. 99 evet. sayfalık evet. bir evet. rapordan bahsediyoruz. Evet. Evet. evet. evet. Yani çok çok güzel bir çalışma. Ben, ben e, bu arada onu da söyleyeyim. Kalkınma Bakanlığı'nın yani daha bu denli e, yakın temasla on oluştu. Hakikaten çok değerli bürokratları var. Yani bu, bu konuları çok iyi organize eden, e, çok iyi formüle eden... E, Toparlayan. Toparlayan yani onlara da teşekkür bu, bu da önemli. Diyor. Bunlar yani... hocam nasıl politikalara, planlara dönüşecek, nasıl uygulanacak? Yani neticede i̇şte bu... herkes diyor ki eğitim olmadan kalkınamayacağız kardeşim. <gülüyor> Hukuk olmadan yani, kalkınamayacağız en, en, diyor. Eninde sonunda siyasi irade tabii. Bunlar teknik çalışmalar. Teknik çalışma olarak biz bu işleri iyi yapıyoruz. Artık Türkiye'de belli bir noktaya geldi. Türkiye'nin uzmanı var her konuda bir şeyler bir, iyi, iyi, iyi konunun iyi taraflarını, kötü taraflarını bilen uzmanları var. Yani orada da görülüyor yani. Biz yetiyoruz kendimize teknik olarak. Ama iradi olarak bu e, yap, geliştirilen önerileri hayata geçirecek irade eksikliğimiz çok zayıf. Çok tutarsız siyasi ve irademiz e, kamu yararına doğru ve zamanında fiilyata geçirilir mi? Para var mı hocam? hocam para, para var, var. bence. Ucunda para var mı? Evet. Ucunda, her şeyin ucunda para var. O zaman, <gülüyor> o zaman uygulanabilir diye umutlandım <gülüyor> ya. Yani. Yalnız tabii e, raporun e, öneri, sonuç ve değerlendirme bölümünden e, ilk kısmı e, size okumak istiyorum. Diyor ki Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı yeniden yapılandırılmalıdır diyor. Evet. Yani burada zaten bir şeyi <gülüyor> ...batırmış çuvaldızı. Vallahi e, batırmış. o o o zaten yani o toplantılardaki en önemli gündem maddelerinden biriydi ve olabilir. ittifak ittifak halinde böyle şey yani oldu. şu yani. andaki örgütlenme uygun... Baştan, yeterli baş, değildir baştan, midir? Baştan yanlış kuruldu. Evet, yani baştan İyi kurulamadı. Evet, yani. yani şimdi ben mesela bu bu, top, bu programlarda belirttiğimiz bizim yönetmelik hazırlama çalışmaları inanır mısınız iki sene Kasım'da iki sene dolacak. Deprem yönetmeliğinden evet, Yüksek yapılar e değil. yakın insanı mobilize ettik. 75 kişi yakın insanı mobilize ettik. Ve bu organizasyon ve koordinasyon eksikliği yüzünden hemen hemen yani sıfır değilse bile yani yap, yapmamız gerekenin belki %20'sini %30'dan ancak yapabildik. Şimdi bundan sonra işte aman ne olur hızlanalım daha hızlanalım, istedim ne falan talep. et tabii herkes bekliyor. Bir sürü konu var. Yani bu da mesela, şimdi Bayındırlık Bakanlığı'nı tamamen ortadan kaldırdık. Yok artık böyle bir Şehircilik bakarını, ve şehircilik, çevre. Şehircilik, bu bu deprem tarafı da şehircilik çevre Bakanlığı verilmedi. İşte AFAD'a aktarıldı. Yani daha doğrusu Afet İşleri Genel Müdürlüğü'nün görevleri... Ee, ama onu, o bakanlık değil ki icraî bir kuruluş değil ki hocam nasıl yapacak işte e, icraî bir kuruluş değil evet ama işte başbakanlığa bağlı bir şey müşavir gibi görüyorum ben bir de aslında, afet sırasında aslında, icra as, aslında esas kanunî şey koordinatör kuruluşu evet. yani, yani üstünde de, yani belki de. ama ama şimdi şu da var yani mesela peki öyle olsun Öyle yapsın ama Bayanılık Bakanlığı veya Çevre Bakanlığı adını dersin dersiniz deyin. Yani afetlerle ilgili, depremle ilgili bir bölümü yok şu anda. Evet. Biz kamu yönetiminde toplamayı ve e, yetkileri toplamaktan bahsediyorum tabii. E, yönetmeyi çok seviyoruz ve hmm. afatta o hale dönüştü. E, şu anda e, afatın aldığı e, kararla... Ee, örneğin Kandilli Rasathanesi deprem e, olduğunda deprem sonuçlarını açıklama yetkisine sahip değil. Bunu afet açıklamak durumunda. Çünkü He. torba kanunun bir tanesi de ha, haber torba kanunlar çıkartıyorlar. <gülüyor> bir önceki torba kanunu öyle madde sıraladılar. Evet. Efendim, Kandilli açık, resmen açıklayamaz diyor. Peki biz de şimdi Kandilli resmen açıklamıyor şimdi. <gülüyor> evet. Evet. Peki, peki resmen açıklamıyoruz tamam gayri resmi. Bilimsel, bilimsel bir bulguyu açıkça var. E, kabul edilmemiştir. Tabii, Tabii ki şöyle yani. Peki bu afadın eleştirisi hangi yanından yenilenmesini öngörüyor? Onlar da tartışılıyor mu hocam? Tabi tabi, hepsi tartışılıyor. Ben şimdi detaylar konuşamadım. Tabi çeşitli şey. açılardan, çeşitli açılardan bunlar uzun boylu tartışıldı konuşuldu. İkinci öneri, ikinci evet. öneri, çevre ve şehircilik Bakanlığı yeniden yapılandırılmalıdır. Aynı şey işte var. Yani birbirine bağlı bu iki tabii, konu. Tabi tabi Üç mevzuat düzenlemeleri yapılmalıdır. Yani 99 depreminden 15 yıl geçmiş. Hala, Hala me önce, mevzat evet. konusunu tartışıyoruz ve e, onun üzerinde duruyoruz. E, tehlike ve risk kalitaları hazırlanmalıdır. Dördüncü madde ki bunların bir kısmı... Bunlar bir kısmı yapılıyor. Yapılıyor, evet. Hı. Hı. evet e, Konut envanteri çıkarılmalıdır. O da vardır. Kısmen yani. yapılıyor. Hı. Hı. Evet. Afetlere karşı güvenli yapı ve yerleşimler oluşturulmalıdır. ...deprem kayıt şebekeleri... ...birleştirilmelidir. Bu da... ...bir ölçüde gerçekleşmiş... ...durumda herhalde. Bu, tabii kolay bir şey değil bu. Evet. Mesela bu tartışılabilen bir konu yani. Evet. Gerekli mi değil, olup olmadı. olmadığı da... ...ayrıca tartışılabilir. Evet. evet. evet. Çünkü bu sefer onların hepsini birleştirecek. Onun sonuçlarını da... Yani bunların sonuçlarını ortak olarak kullanmak başka. Başka. Şebekeleri bizzat birleştirmek başka. Yani yani Merkez iyileştirmek başka bir, bir şey. Mesela, evet. O biraz Doğru... önce kod dediğimiz konuya Tabii. geliyor. Aynen. Yani. Aynen. Aynen. Ulusal Afet Yönetimi Stratejisi ve Eylem Planı hazırlanmalı. Bu konuda da bir yığın öneri var ki bu raporun içinde de o önerilerin evet. bir kısmı mutlaka vardır. Ulusal Deprem Stratejisi e, ve Eylem planının uygulanması sağlanmalıdır. Yani... Şimdi mesela orada. <gülüyor> enteresan hem, de... hem plan hazırlanmalı hem de. Hayır. burada U... sözünü ettiği şu. Uygulanmasının. Şimdi Afad'ın e, benim de emekli olana kadar üyesi olduğum e, Deprem Danışma Kurulunun hazırladığı strateji dokümanı var. Evet. Stratejisi de Deprem Stratejisi ve e, Eylem Planı. Bu bayağı detaylı bir şeydir. Şimdi burada. Eylem planları böyle e, açık seçik bir biçimde tarih konularak görevli kuruluşlar da belirtilerek e, şey olmuştur. Ve bu, bu plan yüksek planlama kurulundan da geçtiği için bir nevi ilgili kuruluşlara talimat haline dönüşmüştür yani hükümet tarafından. Nitekim mesela şöyle bir şey diyelim. Oradaki maddelerden bir tanesi işte deprem yönetmeliği yeniden hazırlanmalıdır ve komite, deprem yönetmeliği komitesi sürekli hale getirilmelidir. Mesela bu ikincisi benim önerimdi. Kabul edildi. Ostadiz raporuna konuldu. Konuldu. Şimdi bir şekilde uygulanıyor. Evet. Mesela altyapı tesislerinin bütün ulaşım tesislerinin, dağıtım tesislerinin, altyapı telekomunikasyon Hepsinin birden, bir elden işte deprem yönetmeliklerinin hazırlanması, bunların bakım yönetmelikleri vesaire vesaire konusunda bir genel bir şey vardı. Onu da ben benim epey geçen sene boyunca epey katkım oldu. Bir koordinasyon kurulu kurduk Ankara'da Ulaştırma Bakanlığı'nda. Şu anda ihaleye çıkıyor, onu duyuyorum. Yani bizim hazırladığımız raporlara dayanarak. O tür şeyler yavaş yavaş yapılıyor ama... ...yapılanlar sadece şunlardan... Bu, ...bu söylediklerimden ibaret korkarım. Halbuki o... E, ...strateji dokümanının... O da, ...o da resmen yayınlanmış bir dokümandır. Yani bu, bunun gibi... ...yüksek planlama kurulu... ...kararı olarak yayınlanmış bir dokümandır. Oradaki şeylerin... ...büyük çoğunluğu da hayata falan... ...geçmiş değil. Yani strateji eylem planları... ...hayata geçmiş değil. Onun, çünkü nereden biliyorum bunu... Bunu izleyen bir komite var. Benim bazı arkadaşlar... Uygulamaları izliyor. Evet, evet. Belli aralıklarla topluyorlar. Uygulamalar yürüyor mu, yürümüyor mu diye onu takip ediyorlar. Ben o, o komisyon üyesi olan arkadaşlarımdan duyuyorum. Çok az yürüyor. Birincisi... Yavaş evet. yürüyor. ...birinci derece afet yoludur... ...denen her yer otopark. Mesela, evet, evet, Kim denetliyor güzel. hocam? Kimsenin denetlediği falan yok. Ay. Ay, yazık yazık. Evet, evet devam, devam ediyorum. Eğitim evet. ve bilinçlendirme programları... ...yapılmalıdır. Afet sigorta sistemi geliştirilmelidir. Evet. Yani bu... ...DASK'la ilgili bir şey ama... ...onun kapsamını da genişletiyor. Kentsel dönüşümde... ...katılımcılık sağlanmalıdır. Evet. evet. Harika bir laf. Evet, zaten kent, kentsel dönüşüm diye ayrı bir bölümü ayrı var bir bölümü raporun. Var, evet. Afetlere etkin müdahale yapılmalıdır. Haberleşme ve iletişim sistemi kesintisiz hale getirilmelidir. Bu da bizim. E... Bu idare için herhalde değil mi? Yani vatandaş için değildir yani. e, Bu e, tabii, tabii ki. Ya. Yani. Aynı zamanda işte telsiz, radyo, e, makineler, emiyeti evet, evet. gibi kuruluşlar. Görevli için, ve özel. Evet, hasar tespit çalışmaları zamanında yapılmalıdır. <gülüyor> bu da Hı. önemli şeylerden birisi. Sivil asker işbirliği iş sağlanmalıdır. Afet yönetimine sivil toplum kuruluşlarının ve halkın katılımı sağlanmalıdır. Evet. En evet. evet. yani, yani çok tartışılan şeylerden. Elvan Bey, Elvan Bey o konuda katkısı vardır bu rapora. Evet. Şimdi, belki kendisi daha iyi açıklar. Evet. Evet. Ee, <gülüyor> il afet ve acil durum müdürlükleri güçlendirilmelidir. Evet. Afet ve acil durum planları hazırlanmalı ve mevcut olanlar güncellenmelidir. Ee, mevcut riskler arttırılmamalıdır. En önemli şeylerden <gülüyor> maddelerden birisi de bu. Afet zararlarının azaltılması için yeterli kaynak ayrılmalıdır. Diyor ve arkasından da genel bir değerlendirme yapıyor. Nasılsa bu konuda ayrı programlar yapacağımız için. Ya evet. Bir şey söyleyeyim. Biz Hı. programlarda da ele aldık. Bu e, afet durumunda toplanma alanları olarak belirlenen yerlere evet. bir takım binalar, binalar yapıldığından yapıldı. evet. AVM'ler yapıldığından evet. şikayet ediyorduk. Evet. Belediye Başkanı Büyükşehir Belediye Başkanı buna cevap verdi. Evet. Belki gözünüzden kaçmıştır. Dedi ki biz onlara tekrar baktık. Onlar ee, toplanma yeri değil. Onlar işte e, sosyal donatı alanları falan yeniden değerlendirdik ve mümkün olanlarına inşaatlar yapıldı dedi. Yani orta yerde bir e, bilgi kirliliği veya eksikliği var gibi geldi bana ve neticede evet. o konu e, böylece cevaplanmış gibi oldu. Bu gibi olması çok... Yıldız Teknik Üniversitesi'nden Profesör Doktor Betül Şengezer Hoca'nın iki yıl önce yapmış oldu. Hatta üç yıl önce İstanbul'da yapmış olduğu bir araştırmanın sonuçları yayınlanmıştı. Ve İstanbul'da o alanların nasıl ortadan kalktığına yani hem hmm. yeşil alanlar olarak kullanılan somut bilgilerle somut, somut değil mi e, ve şeylerle haritalarla ve o haritalar e, sürekli güncellenerek devam ediyor bir tüşengizer hocayı da evet. e, bir programımıza evet. davet edersek bir güncel bilgi paylaşımı faydalı olabilir çok hakikaten. faydalı olur, olur. E, evet. tabi yani onları o haritaları okumamız lazım. ...göstermemiz mümkün olmadığı Okuruz için... ...okuruz da... bazıları, birkaç örnek versen anlaşılır... ...yani evet. belediye başkanı gerçeği... ...yansıtmış mı yoksa evet. eksik mi yansıtmış... ...anlaşılır o... Evet. ...şimdilik Bostan, Kuzguncuk Bostan'ı... ...kurtulmuş vaziyette duruyor... ...onu söyleyebiliriz... Ee, <gülüyor> ...Bostan olarak... ...belediye ile evet. de anlaşma yolunda ilerleniyor... Yani yeni, bir, ...yeni bir talimata kadar tabii... ...değil, değil mi... mi? Valla şimdilik anlaşmaya çalışıyor herkes. Onu ha. söyleyebilirim. Belediyede iyimser davranıyor. Kuzgun derneğinin görüşünü alarak bir proje hazırlanıyor oraya şimdi. Gene bostan olarak kısmen en azından kullanılacak. Bir kısmı da belki çocuklara eğitim alanı, şey, dinlenme alanı, spor alanı falan olacak. Öyle bir... E, yani ...sevinsek mi, sevinmesek mi... E ama bu ...dikkatli durduğumuz... E, ...iyi bir örnek olacağını... ...mahallelerin, umuyoruz. Yani İstanbulluların... E, ...mücadelesi bakımından... ...son derece... ...olumlu bir örnek şimdi... ...inşallah yani olumlu gibi... E, işte ...İngilizcesi Tuguttu good to be true derler... ...yani inşallah... ...yaçıyı yasıtacaktır <gülüyor> durum... ...tabii herkes çok dikkatli... ...müteyakkiz, uyanık duruyoruz yani... <gülüyor> Evet, şimdi artık bir müzik parçamızı dinleyelim. Sonunda da anonsunu Nuray hocamızdan rica edeceğiz. Evet, Oscar Peterson'ın Night Train albümünden Sea Jam Blues'u dinledik. Çok teşekkür ederiz hocam. Güzel mi? Kulaklarımızın pası da gitti. Evet, Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Ardun ben Gürhan Ertuğrul ve Nuray Aydınoğlu hocamızla birlikte bugünkü programı sizlere aktarıyoruz Evet hocam geçen aya bir türlü giremedik geçen evet. ay yarıda kalmıştı zaman yetmediği için evet. şimdi o kısmı tamamlayalım Evet ee, geçen ayki programımızda başında şöyle bir giriş yapmıştık bazı konuları birkaç yılda bir tekrarlamak gerekiyor Çünkü bizim Muhtemelen Muhtemelen değil, muhakkak öyle dinleyici profilimizde devamlı bir değişim. Herkes bir devinim gösteriyor. Bazı konuları tekrar etmek gerekli olabilir. Yeni dinlemeye başlayan veya bizim dinleyici profiline yeni katılan dinleyicilerimizi bilgilendirme bağlamında. Şimdi bu konulardan biri de Türkiye'de bu proje denetimi, özellikle yapısal proje, deprem projelerinin denetimi ...ve yapımı konusu tabii önce deprem projelerini kim yapar? Yani inşaat mühendisleri yapar genel olarak. E nasıl yaparlar? İşte bir takım mühendisler vardır. E, tabii e, mühendislerin bilgileri de vardır. İşte edindikleri deneyimler vardır. Uygulamadan elde edilen, uygulamada biriktirilen deneyimler vardır vesaire belli bir son 15-20 yıldır hayatımızda bir de böyle bilgisayar programları var ve bilgisayar programları bu, bu alana çok büyük ölçüde hakim oldular Fakat dünyada hemen hemen tamamen bize özgür bir biçimde o denli işin içine girdiler ki neredeyse projeyi yaptığı varsayılan mühendisin katkısı sıfır ayınmaya başladı yani hani tabi caizse şöyle diyeyim bir düğmeye basıyorsunuz proje Çıkıyor. Çıkıyor Yani bu biraz abartı gibi gelebilir ama değil Yani o denli Otomatiğe bağlandı Dolayısıyla mühendislik bilgisi Proje bilgisi Deprem mühendisliği bilgisi filan Gerektirmeden bunların hiçbirisine Sahip olmayan kişilerin Proje yapması Doğru software'ı aldıysanız ha, tamamsınız yani Sofware doğru mu? O da bir problem hmm. Yani hadi doğru olduğunu Tescilli varsa. bir software varsa Yok hmm. o, öyle bir sistemde yok Kaldı ki ama yani bu hani Türk mucizesi alay alay etmek için söylüyorum bunu yani dünyada böyle bir şeyde akıl eden kimse yok yani biz bu işi nasıl bu hale getirdik yani bizim programcılarımız bizim tabi mühendislik camiamız artık kontrol eksikliği anlatabiliyor muyum yani Bilgisayarlardan gayet tabii faydalanıyoruz. Bilgisayarlar bizim hayatımızı değiştirdi. Her alanda günlük hayatımızı değiştirdi. Meslek olarak biz mühendislerin, proje mühendislerin hayatını çok değiştirdi. Ben elli seneye yakın <gülüyor> zaman önce e, mühendis olarak göreve başladım. Biz, biz sürgülü hesap çetveliyle e, çarpma bölme yaparak, onlar toplama çıkarma yapmazlar. Toplama çıkarmayı da elle yaparak e, proje yapardık. Tabii o çok sefil bir durumdu. Çok primitif koşullardı. Sonra bilgisayarlar ya önce bilgisayarlarda önce hesap, hesap makyaları madde, <gülüyor> evet. girdi. De. Bunlar yavaş yavaş gelişti. İşte bu mainframe kompütürler. Daha sonra 80'lerden itibaren işte bu personal computerlarla falan hayatımız tamamen değişti ve çok kolaylaştı. Hı. ...biz işimizi çok daha kolay yapar hale geldik... ...produktivitemiz arttı vesaire vesaire... ...bunda hiç şüphe yok... ...çok hesaplarımızı artık çok eskiden... ...ister istemez yaklaşık hesaplar yapıyorduk... ...çünkü mühendislik hesapları... ...tam yapmaya kalkarsanız çok uzun hesaplardı... ...bu mümkün olmuyordu... ...50 hesap yaparken... ...şimdi onları rahat rahat yapabiliyoruz... ...aynı zamanda tabi bu hesaplar... ...bu yöntemler de gelişti... ...daha sofistike hale geldi... ...bilgisayarlar bunu da çözer hale geldiler... ...iyi güzel ama... ...bir müddet sonra tabi... Zaten bu bilgisayarların gelişmesinin kendi içinde getirdiği bir tehlike var. İşte insan yavaş yavaş bilgisayarın esiri olma e, durumuna düşüyor. Her alanda bu biraz var. Bizim alanımızda çok fazla var. E, ne yaptığınız bilmeden işte bir düğmeye basıyorsunuz bilgisayar bir şeyler yapıyor. Eskiden biz bunun teorisini bilirdik. İşte nasıl tatbikatını, uygulamasını vesairesinin noktasını bilgisayar... Hesaplama yöntemlerini... Tamam. Şey Şimdi bu zaman içinde bu grafik yöntemlerin çevrilmesiyle mesela mimari projeyi alıyor. Olduğu gibi tar tarayıcıdan geçirip bilgisayarı aktarıyor. Yani en ufak bir şey yok. Mimari proje burada duruyor. Buradan statik proje diye tabir edilen, benim bu yanlış bir tabir değil Türkiye'de sistem. ama. Taşçı sistem projesi. Yapı, yapısal, yapısal proje, proje, yapısal sistem projesi dediğimiz deprem özellikle deprem hesaplarını ve deprem tasarımını içeren şey bugün otomatik hale getirildi. Bu çok tehlikeli bir şey çünkü yani bakın bir bina bir binaya benzemez. Benzemesi de gerekmez. Yani mimari bakımdan siz ister misiniz bütün binaları? Dolayısıyla binalar tip proje değildir. Yani Gerçi bizim ...devlette tip proje uygulamamız vardır... ...okullar, Heh, hastaneler tabi, Allah falan filan... ...onlar istesnai şeylerdir. Yani Dolayısıyla her biri ayrı bir şeydir. Yani ben şuna benzetirim. Ee, bina yapımı... ...mimarlıkta da... E, proje, yani ...yapısal proje mühendisinde... ...terzilik iştir, konfeksiyon işi değildir. Konfeksiyonda... ...düğmeye basarsınız... E, ...işte 10.000 bin tane aynı ceketten çıkar. Ama buradaki ceketler farklıdır. Değil mi? Yani çünkü öyle de olması gerekir. Şimdi binalar karmaşıklaştıkça, büyüdükçe, yükseldikçe mesela yüksek bina fenomeni, fenomen haline geldi bugün yüksek binalar bütün dünyada mimarlar için de çok yeni bir alan. Çok inovatif dizaynlar geliştiriliyor, çok iddialı hatta. Çok yeni formlar geliştiriliyor. Yani bu bir e bunun karşılığında mesela statik projeler İstanbul'da da bazı böyle Dön, dönen, bu, burkulan, burulan binaları görmeye başladık. Bunların sayısı da artacak e, yakın zamanda. E, bunların e, hesabı, kitabı, analizi kolay mı zannediyorsunuz? Bunlar hele hele deprem işine girince fevkalade sofistike yanları olan şeyler olmaya başlıyor. Şimdi yüksek binalar konusu mesela benim özellikle son 5-6 yıldır e, hem bilimsel olarak hem uygulamada çalışan bir kişi olarak aynı zamanda ...birinci derecede ilgi konum... Ee, ...bu konuda... E, ...mevcut yönetmeliklerin örneğin... ...deprem yönetmeliklerin yetersiz olduğu... ...bir süre önce anlaşıldı. Ee, tabii Amerikalılar bu konuda özellikle... ...diğer alanlarda olduğu gibi... ...deprem alanında başı çektiler. yani 2005'ten bu yana... E, ...pek çok... E, ...kılavuz döküman veya yol gösterici döküman... ...hatta artık yavaş yavaş... ...şartnamelere doğru gidiyor hazırlandı. Ee, Türkiye'de e, bu gelişmeyi biz 2007'de görmüştük. O zaman İstanbul Belediyesi'ni hatta uyardık, ona teklif ettik. Biz size bir tane İstanbul için bir yönetmenik hazırlayalım dedik. O zamanki yönetim kabul etti ve 2008'de İstanbul için bir taslak yönetmenik hazırladık. Tabii 2008'den tabii. bu yana da 6 sene geçti. 6-7 sene neredeyse varıyor. Tabii çok gelişti o zamandan bir de şey. Yani bu konu müthiş gelişti. Bir tabii Burada teknoloji gelişiyor aynı zamanda bilgisayarların hiç durmayan gelişmeleri de şey yapıyor. Yeni software'ler, yeni yaklaşımlar, yeni yöntemler devreye giriyor vesaire. Şimdi biz bu konuda o kadar primitif faaliyet şey yaptık ki kaldık ki e, düşünün böyle e, ben bunlara bu hazır programlar yani düğmeye basıp şey yapan programlara, sonuçları aldığınız e, programlar. Epey bir zaman önce inek sucuk programları ismini Hı. takmıştım bunun hikayesi malum işte. Teksaslı çoban demişti ki bizde öyle fabrikalar vardı ki yine buradan koyarız. Öbür taraftan sosis çıkar. Yani sucuk çıkar işte. Neyse. Ee, öyle yani o, o halde. Şimdi böyle yüksek binaları falan öyle yapmaya kalktınız mı işte olmuyor. Çıkamıyorsunuz. Kaldı ki Amerikalılar bunu hiçbir zaman böyle yapmadılar mesela. Yapmazlar çünkü böyle bir şey mes mesleğe hakaret zaten yani o zaman. Mesleği öldürüyorsunuz. Meslek elden gidiyordu. Böyle bu kadar ayaklar altına alınır mı bir düğmeye basılacak kadar şey. Bilgisayardan yararlanmak bu değil de bilgisayardan bilinçli bir biçimde yararlanırsanız siz, sizin proje sizin kontrolünüzdedir, siz ne yapmak istediğini biliyorsunuz. Bilgisayar bir hesap aracıdır. O siz, şimdi çizimde de bir çizim aracı tabii aynı zamanda grafik olarak vesaire. O sizin işinizi kolaylaştırır. İşi yapan sizsiniz, yöneten sizsiniz, beyni sizsiniz. O değil. Şimdi e, fakat tabii şu oldu. Şimdi bütün dünyada müthiş bir şey var. İhtiras var. yani Daha yükseğe çıkalım. Daha eskiden mesela yüksek binalar deprem bölgelerinde pek yapılmamaya çalışır. şimdi artık yapılıyor insanlar. Yani Tokya'da da yapılıyor. San Francisco'da yapılıyor. Los Angeles'da da yapılıyor. Her yerde yapılıyor. İstanbul'da yapılıyor. Ama İstanbul Suudi değil, İstanbul hazırlanıyor hocam. Yapılıyor. Orada mı? deprem yok bereket. Yani ya, olsa bile çok evet, çok Olur, çok olur mu? Tam o Lut Gölü'ne çıkan fay hattına çok yakın bu bina. Ha onu bilmiyorum. Tamam. tamam. Bir kilometre binadan Olabilir. bahsediyorum. Evet. Nerede yapıldı? Cinte, Cinte, Yambu'ya yakın. Yambu ya. yeni bir şehir kuruyorlar. Aa, olabilir. Abdül... Tabii şey Kızıl Deniz şeydir aslında. Evet, Fayyat'tadır Kızıl Denizin kendisi Fayyat'tadır zaten. Evet. Evet. Ee, neyse evet. Yapılıyor doğru. yani. Tabi tabi tabi. Şimdi bu konular e, baya yani e, bizim hep söylerim ben bizim inşaat mühendisi high tech bir mühendislik dalı değildir bir elektronik falan gibi ama. Hani caizse ise bu yüksek bina analizi, deprem analizi özellikle bizim inşaat mühendisinin, deprem mühendisliğinin mühendisliğin high tech konusu olmaya başladı. Yani relatif olarak, hakikaten de öyle. Çok özel yöntemler kullanmak gerekiyor. Bunun için özel eğitimler almak gerekiyor. Veya benim mesela henüz daha bir ay bir adı olmadı, bir, bir öğrencim dört buçuk sene çalıştı, doktorasını bitirdi bu konuda. Yani buna benziyor. Ee, şimdi. Bu konuyu yönetmelik haline dediğim gibi bir taslak olarak İstanbul için 2008'de, 2008'de yaptık. şey yaptık. Ondan sonra talepler arttı vesaire. Şimdi tamam bu yeni yönetmelik revizyonu söz konusu olunca dedik ki bunun için ayrı bir yönetmelik lüzum yok. Ee, bunu mevcut yönetmeliğin içine yeni bir bölüm olarak ekleyelim. Ve o konuda çalışmaya başladık. Ben biraz kafam karıştı. Hı. iki soru sorabilir miyim? Tabii mi? soru. Hocamayı yakalamışken. Tabii, tabii, tabii. Şimdi Amerika'da 2008'de bir yüksek yapı yönetmeliği var mıydı hocam? Vardı. Yönetmelik olarak Amerikalılar şöyle şey yaparlar. Amerikalılar daha bunu yeni yeni yönetmelik haline getiriyorlar. Onlar önce işte İngilizce tabirini söyleyeyim. Konsensus dokumant diyorlar. Guideline diyorlar. Bir takım şeyler hazırlıyorlar. Onlar tartışılıyor, ediliyor, irdeleniyor... Mutlaka ve mutlaka bazı yanlışları bulunuyor, düzeltiliyor. Or Amerika'da açık. Yaşayan bir doktor. Yani Şimdi onları tam hala yönetmelik haline gelmedi ama yönetmelikten bir önceki aşamaya vardılar. Bütün dünyanın en çok yüksek yapı yapan memleketinden bahsediyoruz. Değil mi herhalde? E, deprem açısından bakarsanız değil. Yani batıda, son zamanlarda Amerika'da, batıda yani Kaliforniya. Sadece Kaliforniya. Kaliforniya'da e, yeni yeni ekonomi canlanıyor. Amerikan ekonomisi biliyorsunuz çok büyük zorluklar içinde şey oldu. Ve ekonomi de Kaliforniya dünyanın beşinci ekonomisidir aslında ama tabii. E, yani kendisi çok etkilendi. Amerikan e, bunalımından diyelim. Son e, iktisadi bunalımından. Şimdi biraz yeni yeni başlamaya başladı. Yani son ama e, devam ediyor şimdi en büyük bu alandaki korkunç gelişme Çin'de. Çin. Çin'in in yani. gelişmesi inanılmaz. Yüzlerce yüksek bina yapılıyor şu anda. Şu şu andık konuştuğumuz anda. Ve deprem bölgesinde Ve deprem bölgesinde büyük çoğunluğu deprem bölgesinde. Dolayısıyla uyguladıkları. Yani Amerikan firmaları falan Çin'de çalışıyorlar aslında hmm. <gülüyor> büyük ölçüde. Yani mühendislik açısından da herhalde gözetilecek geliştirilecek. Kon tabi yani. Bir Çeşitli davatürler var işte ortada bazen kötü uygulamaların olduğu söyleniyor vesaire ama yani ellerinden geleni yapıyorlar diye biliyorum onlardan. Peki hocam şimdi İstanbul'da yapılan yüksek yapılar evet. işte deprem fay hattına bu kadar yakınız evet. zemin şartları evet. gayet iyi biliniyor. Bu yapılar hangi yönetmeliğe göre yapılıyor? Vallahi. 2007 deprem yönetmeliği Şimdi cevap şöyle, vermiyor. Şu öyle bir şey var, evet. Şimdi 2007 deprem yönetmeliğinin bir eksiği var. O bir üst limit koymamıştı. 60 o zaman. metre. Yani bir üst limit koymamıştı. Hı -hı. Dolayısıyla de facto bak bakarsanız geçerli gibi. Evet. 2007 yönetmeliği bütün binalar için geçerli. Ama yani dedik işte benim de onu önce yani 2008'de, yani bunu aslında. Mesela yet, yet, yet. 60 metreden sonra ki Amerikalılar 50 metre diyorlar biliyor musunuz Amerika'da Hı. 160 fit'tir 160 fit 49 metre falan ne karşı geliyor Hı. yani 50 metreye karşı geliyor biz 60 metre demiştik o zaman öyle evet, devam ediyoruz 60 metrein üstünde şu 60 metre yani 17 kat falan filan gibi bir şey 17 katın üstünde ee, şimdi son iki 3 dakikamız kaldı yine konuyu şey yapamadık tam manasıyla en azından başlıklarını vereyim şimdi. Ee, biz bu, bu konuların karmaşıklığı artınca dediğim gibi şimdi yönetmeliği hazırlıyoruz. Ben bu yönetmeliğin bu bölümünü yani yüksek binalar bölümünü hazırlayan alt komisyonun yürütücüsüyüm. Dolayısıyla birinci dereceden sorumlusuyum. Şimdi yazıyoruz yönetmeliği iyi güzel fakat bunu diyoruz ki bunu yapacak mühendisin işte bu konularda yeterli Şöyle, deneyimi falan filan olmalıdır. Bir. İkincisi... Geri etkin mühendislik bu, giriyor yani. Şimdi. Kim denetleyecek yani, hocam? Ah, şimdi ikincisi hemen altında bu ıı, analizleri, bu hesapları, kitapları, projeleri ıı, bir bağımsız değerlendirmek kurulu. Aynen öyle. İngilizcesi peer review olan ee, çok iyi bilir çünkü e, Batı dünyasında, Arabistan'da ve tabii Körfez ülkelerinde de aynı, aynı tekniği tabii, uygulayan abi. şeyler bunu uygularlar. Yani bir peer review sisteminden. E, peer review ne demektir? Bağımsız bu iş için seçilmiş uzmanların oluşturduğu sayısı değişebilir. İki, üç olabilir, beş olabilir işin büyüklüğüne göre. Ama en az iki kişiden oluşan ilgili uzmanlık alanları da farklı olabilir. Mesela geoteknik konusu evet. var temellerle ilgili. Deprem etkilerinin seçimiyle ilgili mesela deprem tehlikesi uzmanlığı dalı var vesaire. Şimdi bunlarla vaktimiz kalmadığı için giremeyeceğiz. Bu konuyu belki ön, önümüzdeki Konu hafta... öneriyor musunuz hocam? Preview öneriyor Efendim bu biz bu, bunu çok tartıştık. Bunu özellikle hatta e, 2000... E, Yapı denetime 2000... dönmesin sonra. Yani şimdi çok zor. işte. bunu biz Çevre Şehircilik Bakanlığındaki bürokratlarla da konuştuk. En de sonunda dediler ki şu andaki mevzuat içinde olsa olsa biz bunu yapı denetim şeyinin içinde bir yere sokabiliriz. Evet. Ama onu da beceremediler yani. O da o da onun içinden çıkılamadı. Biz şimdi özetle son söz olarak söylüyorum. Biz bunlar taslak olarak yazıyoruz ama bakın göreceksiniz yayınlandığında yönetmelik bunlar olmayacak. Çünkü bunların Bürokratik karşılığı yok. Evet, evet. Ama yani, Avrupa'da... Biz temenni evet. olarak yazıyoruz. bu Ben kişisel olarak bunları yazmayı sorumluluğumu addediyorum. Yani, yazmak zorundayım. Bu, bu böyle yapılır. Ama Türkiye'de böyle olmuyor. Evet, ama biz yani, de bunu tarihsel olarak kayda geçiyoruz. Yani, bakın, tabii, bu bakın, Türkiye, Türkiye, bakın her alanda aynı şeyi yapıyor. Türkiye boyundan büyük işlere kalkışıyor. Fakat altyapısı yok. Evet. Soma'dan başlayıp düşünün. Sonu, evet, bir de tabii ki e, Türkiye olarak e, Avrupa'da yüksek binalarda birinciyiz. Tabii birinciyiz. Çok yakında da İstanbul'da birinci yapıyoruz. Tabii. Değil mi? Yani deprem yani, bölgesi bu. bakımından bakarsanız birinciyiz. Evet. İçimiz açıldı hocam sağ olun. Teşekkür ederim. <gülüyor> Programı burada e, kapatalım. Aa, gelecek e, ay sonunda onu da hatırlatalım tekrar. Artık son program 24-29 ağız Ağustos Ağustos'tan arasında giriyor. Avrupa Deprem Mühendisliği evet. konferansını, konferansını yapıyoruz. Nerede evet. İstanbul'da. İstanbul'da Lütfü Kırdar Kongre Sarayı'nda, merkezinde yapıyoruz. Biz, Hazırlıklarımız bitti. ve de gelip izleyebilir miyiz basın? Memnuniyet memnuniyetle şeref duyarız. Ee, tabii. Evet, ee, basın. Hazırlıklar büyük ölçüde şey oldu. Hatta teknik program bile yayınlandı. Öyle o mi? Kadar Aa, çok yani güzel. Bayağı biz de çalıştık. Özel bir için. internet sitemiz var mı? Var tabii ben verebilirim. Tabii, hemen Hatta, verelim, hemen aa, verelim. Ama ben bunu şimdi burada şimdi bilgisayarımın yanıma almadığım için şöyle söyleyeyim. Bir dakika hatırlayacağım. İkinci iki, iki, e, conference. E, e. Evet ben de bir yandan evet. programı. Evet. Google'a yazsak yakalar mıyız hocam? Şöyle söyleyeyim. İki rakamla iki E-C-E-E-S Edirne C ne? Ceyhan. Ceyhan. Ceyhan Edirne Edirne Seyhan. Evet. Nokta Ork. Ork. Buradan Buradan girebilirsiniz. Evet. evet. Ee, güzel Ceyhan Edirne Edirne evet. Seyhan. Bunun İngilizce adı da ikinci European Conference on Earthquake Engineering and Seismology. Evet. Yani onu <gülüyor> önümüzdeki haftaki programlarda da, evet, da 24'ünde başlıyor. Bu bu aslında bir ortak konferans e, Avrupa Deprem Mühendisi Birliği'nin aslında 15. konferansı ve Avrupa Sismoloji Komisyonu'nun onların da 2. konferansı. İkisini birlikte İlk defa mı Türkiye'de oluyor? E, hayır. Türkiye'de bu konferans birincisi 1975'te olmuştu. Birincisi değil. 4 yılda bir yapılır. E, evet. Şimdi tekrar yapıyoruz. Size de başarılar diliyoruz. Tabii ki o programı da yayınlayacağız. Dinleyicilerimize haberdar edeceğiz. Evet, süremizi hızla doldurduk. Bugünkü Altın Saatler programını burada bitiriyoruz. Gelecek hafta yeni bir programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız. Hoşçakalın. Hoşçakalın.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 343 41 41